Eğitim Gelişim Destek Derneği'nin 2018 yılı kış dönemi psikoloji sohbetleri programının üçüncüsüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün hafta içi akşam 6'ya aldık. Hocamız 9'da karibotu var. O yüzden herkes böyle yazmış. Niye erken saat aldınız? O yüzden emin oldum elimizde olan bazı sebepler var, olmayan sebepler var. O yüzden bu akşam da bizlere ayırdığınız için şimdi sizlere teşekkür ederiz. Bugünkü konumuz Farklı bir kurdu. Bugün sorun yok. Bugün biraz böyle interaktif olmasını istedi ee, Mustafa Otuncar hocamız. Mustafa hocamdan biraz böyle bak sadece bahsedeyim. Ee, benim hayatımda ve yaşamımda hep böyle iz-düşümleri olan insandır. Numureyi tarif ediyorum nedense. Geçen işte Cem Hoca, Tahir Hoca, e, önemli hocalarımız. Mustafa hocamda da, da 2010 yılında bir aile danışmanlığı eğitiminde bizlere psikolojik psikoterapi eğitimi anlatırken bulduk kendisini. Dinamik psikoterapi anlatırken işte master sanıyor, kemer diyor, diyor. Ya diyorum ki bunların neyindesi, kimi anlatıyor ve birazcık da aslında bize anlatıyor Dinamik psikoterapi. Oradan hocamla iyi sağ olsun, hiç kopartmadık. ve kendisi bu yoğun hem Ankara'da hem İstanbul'da yoğun danışman oluyor. Bu yoğun gündeminde de bizleri sağ olsun kırmadı buraya kadar geldi. Kendisine çok teşekkür ediyorum yani şimdiden de. Keyifli bir sohbet olacağına inanıyorum. Burada birazcık kendinizi bulabilirsiniz bu seminerde, böyle umuyorum. Psikoterapist ee, arkadaşlar da aktarım karşı aktarım duygularının biraz daha ayıp kaçıkmasının ne anlama geldiğini bu seminerde biraz daha anlamış olacaktır diye düşünüyorum. Şimdiden tekrardan geldiğiniz için teşekkür ederim ve Mustafa Tüncer hocamı saniye davet edelim. <gülüyor> ben arada buradan çıkıyorum, arada oradan. Çok teşekkür ederim sabre ee, hoş geldiniz. Ee, aslında ben mikrofona çok alışık değilim. Ee, şöyle konuşmayı tercih ediyorum ama sesim duyulmuyordur. Duydu mu arkadan? Peki. Ee, said hep beraber arası oldu. teşekkür ederim giriş için. Ee, adım Mustafa Tunçak klinik psikolog. Eee Hacettepe Üniversitesi Psikoloji mezunuyum. Bir yüzyıl kadar oldu yeni öğrenci arkadaşlar beraber. Eee şimdi ben e, ilk psikoterapi hikayesine başlarken bilişsel davranışçı psikoterapi da okuyan arkadaşlara da sorsam herhalde aynı şeyi söyleyecekler. Bir yüzyıl öncesinden bugüne değişen bir şey yok. Psikoterapiden Psikoterapi denliğinde e, biristan davranışçı psikoterapi anlaşılıyor galiba değil mi? Üniversiteden de hala. Aslında belki de şimdi bugünkü konuşacağımız konunun korkunçluğundan kaynaklanıyor. Sessizliğinizin farkında mısınız? bir anda ses kesildi. İşte bu aslında duygu. Size öyle bir duygu. Hatta bir cümlenin içinde e, siz bir dakika bir şey oluyor dediniz. Aslında terapi böyle başlıyor. Siz de karşınızda birisi var. Size bir şey için gelmiş. Bir şey için gelmiş diyorum çünkü e, bizim özellikle çalıştığımız kişilik, kişilik e, bozuklukları ya da kendilik bozuklukları bazı kavramlar açısından bakarsanız e, tamamında Karşınızdaki insan bir ilişki sorunuyla geliyor. İlişki sorunu dediğinizde ne anlıyorsunuz? Ee, <gülüyor> adı mikrofonu ulaşmayacak. İlişki sorunu dediğinizde ne anlıyorsunuz? Çevreyle ilişki, arkadaşlarla ilişki, aileyle ilişki, karı koca ilişkisi, çocuk ilişkisi. <gülüyor> i̇lişki içeren her şey. Değil mi? Çok güzel. Teşekkür ederim. Ee, peki ilişki sorunu tanımlanan bir hastalık biliyor musunuz siz? Evet. Mesela asosyal kişiler, ilişki sonu yaşayan kişiler. Asosyal dediniz. Yani... Peki asosyal ne? Aa, <gülüyor> asosyal olmuyor. <gülüyor> Güzel. Yani ilişki kuramayan aslında çeşitli kavramların içine sokuyoruz. Peki bu bir hastalık mı? Hastalıksa ilaç verin geçsin. İlaçla çözülemeyecek hastalık var. Yani konuşmayla O zaman şimdi biraz sınır çizelim ondan sonra devam edelim. Olur mu? Ee, bizim çalıştığımız alan çok basit anlamıyla ilişki sorunu yaşayan insanlarla çalışmak. Yani siz aslında karşınızdaki insan hep ilişki sorunları yaşayan bir insan ve ilişki sorunu yaşamaya o kadar alıştın ki terapiye geldi size. de ilişki sorunu yaşıyor. Ne yapacaksınız? Siz kimsiniz? Siz terapist olansınız değil mi? Sizde de ilişki sorunu yaşıyorsa ne yapacağız? Kendimize bakacağız. <gülüyor> evet. Ee, bunu bir madde olarak çevirize koyun lütfen. <gülüyor> eğer sizin kendi ilişki sorununuz varsa insanlarla bu ilişki sorununuzu öncelikle sizin kendiniz gidermeniz gerekiyor. Ortadan kaldırmanız gerekiyor. Şimdi terapiye gelecek... <gülüyor> kişi ayarlıyormuşum falan diyorlar. Daha ben bunu söylediğinde. <gülüyor> öyle bir şey değil. Gerçekten terapi yapabilmeniz için sizin karşınızdaki insanın bir ilişki sorunu yaşadığını baştan kabul edip sizin de onun klasikleşmiş ilişki hatalı, tutarsız ya da mutsuz ilişki modeli içinde bulunmamanız gerekiyor yani bir danışanınız geldi size dedi ki bütün ıı, karşılaştığım insanlar hep bana kazık attı ne istedersiniz? Hiçbir şey diye düşündüm. Güzel. Bütün herkes bana kazık attı diyen birisi. Komşunuzsa ne düşünüyorsunuz? Empati. Güzel. Ne oluyor mesela? Empati dediğinizde? Ben de yediğim kazıklara koyuyorum. Güzel. <gülüyor> şimdi, peki şöyle düşünün. Bir insan bir insana. Niye kazık atar? Ya da şöyle düşünün. Bir çift, bir kızla bir erkek evlenmişler. Ve evlilikte ilişki sorunu yaşıyorlar. Evet, birbirleriyle olan ilişkiler. işte onun ailesi, benim ailem, ilişki sorunu yaşıyorlar. Bu ne demek? Niye var böyle bir ilişki sorunu? Yani kafa yapılarının uyuşmamasına, ya. Yani mesela ben beyazı seviyorum, o siyahı seviyor, mobilyamız beyaz mı olacak, siyah olacak. Sorun yaşıyoruz. Çok güzel. Bu sorun mu demek? Yani bu sorun oluşturacak bir şey mi yani? Bu senin için böyle, karşı taraf için mi? İkimiz için de öyle ve bu bizim iste istemez, yaşamımız yani davranışlarımızı bile etkileyecek bir şey bence. Peki. Böyle bir danışanınız var. Ne hissettiniz? Eşi diyor ki siyah olsun, kendisi diyor ki beyaz olsun. Gülü yalsın. Gülü yalsın. Evet şimdi çok güzel bakın, tam konuyu açtık şimdi. Niye siz karar veriyorsunuz? Siz tanrı mısınız? <gülüyor> Bakın sizin kendi duygunuz dediniz ki yazık ya bu kız da çok iyi oğlan da çok iyi ayrı olasınlar, boşanmasınlar sıkıntı yani bir siyah biri istiyor, biri beyaz istiyor eyvah bunlar gidiyor, boşanmasınlar size ne ya? Gene sessizlik <gülüyor> <gülüyor> içe bakış <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Toparlan gülüyor> Siyah ya da beyaz istemek bir tercihtir. Esasen sorun olacak. De. Yani eşim beyaz istemek, ben beyaz olamaz diyorsam, ben siyah diyorsam eşim de siyah olamaz diyorsa sorun var gibi geliyor bana. Yani beyaz istemek ya da siyah istemek bir tercihtir. Güzel. Sorun Ama sorun ve boşanmaya gidecek ya da evlilik evlenmeye doğru giden yolunda bozulacak diyor şimdi. Neden sen siyah da ısrar Neden o beyaz da ısrar ediyor? Beyazda ısrar edersen siyah isterin diye mi ısrar ediyor evet. ya da tam tersi değil mi? Evet. Bahsettiğin şey aslında bu galiba. Evet. Güzel. Aslında konu renkler değildir. Temel e, bir evet. eksiklik vardı. Onun yazmasın bence. Güzel. Evet. Ee, şimdi farkındaysanız siyahla beyaz kayboldu artık. Evet. Doğru noktada bu bence. Ne dersiniz? Evet. Sonra evet. siyahla beyaz mıydı? Hayır. Peki bunu nasıl fark ettiniz? Oradan başladığını nasıl fark ettiniz mesela? Aslında sorunu siyah beyaz olmadığını. Hissettik arkadaşlar. Hissettik ya. Hissettik ya. Hissettik ya. Hissettik ya. Hissettik. Bakın e, hissettik. Aslında bir çok güzel ifade ettiler. Siyah birisi istiyor. Birisi beyaz istiyor ve aralarında çatışma noktası bu. Siz eğer terapist olarak siyahla beyazı griye dönüştürmeye çalışan bir fonksiyon üstleniyorsanız siz terapi yapmıyorsunuz. Siz sadece ve sadece biraz daha hani başta biraz çamur atmaya çalıştığım bilissel davranışçı terapi sistemi var ya görünenle uğraşmaya başladınız, orta nokta bulmak o bilissel davranışçı terapi türlerinin de belki son zamanlarda geliştirmek bazı terapi türlerinin de ana maddelerinden bir tanesi. Fizikoterapide bizim görevimiz ne karşınızdakine bir şey empoze etmek ne de karşınızdakinin söylediğini Altta yatanı ne olduğunu hissetmeden davranmamak değil. Eğer siz siyah beyaza takılıyorsanız, sizi terapi yapacak. Afreniz olsun. Danışanınız. Şimdi tekrar buradan devam edelim. Cilvestik ee, bir arkadaşım bu demişti yıllar önce. Danışanınızı seviyor musunuz? demişti. Kişilik bozukluklarıyla çalışıyoruz dedim. Bordelay, narsistlik ve şizoid bozukluk, kendilik bozuklukları ya da kişilik bozukluklarıyla çalışıyoruz. Öyle cümleleri, öyle şeyler vardır ki, sizi tehdit ettiğini ya da size çok kötü duygular verdiğini, sizi e, kötü kendilik duyguları dediğimiz karşınızdaki insanın, kötü kendilik duygularıyla üzerinize bir kamyon çöp boşalttığını hissediyorsunuz. Ne yapacaksınız? Gene sessiz kolu farkında mısınız? Bakın soru değil. Ben biraz önce örneği ver Hissedim. Hissettiğiniz ilk şeyin de üzerinize bir kamyon çöpü döktü. Ne hissettiniz? Hep ona bakmanızı istiyorum. Psikoterapide terapiste ne olur dediğim o aslında. Bize bir şey oluyor. Karşınızdaki bir şey söylüyor. Bir tanesi diyor ki size dünyanın en iyi terapistisi bir söyleşide birisi geliyor. Dünya en boktan terapistsin sen diyor. Birini de göklere çıktık. Bir de yerin dibine indik. Mi. Ne dersiniz? Ya da geldi size dedi ki 5 yaşındayken markete gittim. Markette ülke kaç dolarlık göbre çal. Akşam babama eve dödük çünkü marketçi babama söyledi. Ne düşünüyorsunuz? Sadece basit bir hırsızlık gibi düşünüyorsunuz? Hırsızlık gibi düşünüyorsunuz? Yoksa masum çocuğun bir şey yapmaya çalışmasını ifade ettiği bir davranış olarak mı düşünürsünüz? Evet. Psikoterapide özellikle psikolojik yönelimi psikoterapilerde. Bizi terapisti en baza yoran şey Karşınızdaki sizin size muhakkak duygu aktaracağıdır. Size duygu aktaracak. Biraz önce söylemeyeyim. Çok iyi bir terapistiniz diyecek. Çok kötü bir terapistiniz diyecek. Ya da senin yaptığın terapi hiçbir işe yaramadı diyecek. <gülüyor> bir yıl bitmiş, hala bir işe yaramadı. Hala ben aynı ilişki sorunlarıyla baş başayım, hala aynı şeyler başıma geliyor diyecek. Bize ne oluyor o anda? Sizin, güzel. Yeter size değil, moral dedi, üzülmek dedi. Sizde bir şeyler harekete geçiriyor o söylem. Bu danışandan danışan da değişebiliyor bence. Yani kimi danışanla daha güven bağı oluşturuyorsun, kimi da, kendi adıma diyeyim. Ben bunu bazen yaşıyorum. Kimi danışanla mesela güven bağ oluşmuyor. Çok da onun yorumunu dikkate almıyorum istenmiş olarak. Bazısını dikkate alıyorum ama farkında olarak mesela. Niye? Yani bakıyorum böyle bu insan bana güven veriyor mesela. <gülüyor> diyorum sen, ki bu... Arka <gülüyor> sen terapist misin danışan mı? <gülüyor> <Bazı> Valla değişiyor anladın. <gülüyor> <adam. gülüyor> ya yok yani şöyle hani bunu ben dışsallaştırmaya çalışıyorum zaten. Biri beni eleştirdiğimde beni acaba diyorum kimin yerine koyarak bu cümleyi söyledi bana? Beni acaba birisi yerine mi koyuyor hayatında? Tam bu. Acaba senin savunman mı? Onun sana yetersizleştirme duygusunu aldın. Biraz önce çok güzel söylenen duyguları hissetmeye başladınız ve bu sizin hazmedebileceğiniz bir duygu değil ve geri çekiliyorsunuz. Diyorsunuz ki bunu babası hep ona yaptı o da bana yapıyor. Yani evet. Size evet. ne oldu? <gülüyor> Düşünüyorum sessizleştim. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Düşünceyi gene bir savunma olarak kullanabilirsin riski var orada. Evet. Yani o Kıçıştı. seni, senin üzerine çöp döküyorsa, sende bir yetersizlik duygusu çıkıyorsa bu senin sorunundur, danışanın değil. Danışan zaten yazıyor. Zaten danış, hasta olamaya <gülüyor> yapacak bunu. Size tutup çöpü döktüğünde sizde çıkan duygudan bahsediyor. Bak. Hani terapiyi, onu iyileştirmeyi, duyguları düzeltmeyi, hepsini bir kenara bırakın lütfen. Sizde çıkan duyguya bakın. Aslında işin çöp noktasına getiren Güzel. Sizin mesela şöyle söyleyeyim. Border'den bir danışanınız var ve dediniz ki aslında senin bu yaptığın şey senin uğradığın sonuçların nedeni. <gülüyor> dediniz. Bu <bir> yüzleştirme. <gülüyor> bu yüzleştirme sonucu sana bir kamyon çöpü dökü. Üzerine de bir kamyon fosetliği boşalttı bu zaten dökecek ve yapacak evet. borderline spektürleri bulan bir insan sende ne çıkıyor terapiste. terapiste terapiste ne oluyor dediğiniz aslında konu Öncekilerde sen dokunmadın, teröpetik bir müdahale yapmadın, lay yok gitti. Sen bir müdahale ettin, fosettiği boşalttığı üzere. İşin fosettiği boşaltması değil ki, yapman gereken müdahale, sen müdahale yaptıysan ve bunun karşılığında sana bir eyleme kurumsalması çıkardıysa o örnekteki gibi, aslında sen doğru yapıyorsun ama doğru yaptığın bir şeyin sonrasında o çöpü dökünce üzerine sende bir şey çıktı, eyvah. Bu musunuz bunu? Bakın doğru bir müdahale yaptınız. Müdahalenizin karşılığında size dediği gibi boktan bir adamsın. Peki mesela doğru müdahale yaptığımızı biliyoruz. Ama karşımıza size öyle tepki verince onu anlayışla karşılayıp siniriz etmesi olur. Sen öyle dedin. Ama ben doğru olanı yaptım. Sen de bana tepki vermek için <gülüyor> de böyle şey yapıyorsun. Bunu sen yaralandığın için benim üzerime fazla geldin, biraz geri çekin diyorsun. <gülüyor> Terapistsin sen. Danışan değil. Danışan olarak böyle tepki çok mu? <gülüyor> ya terapistim fazla geldi bu ya ne yapıyorsun? Gidiyorum ben. Diyebiliyor muyum ya Ama terapist olarak size her türlü duyguyu, her türlü iyi ya da kötü, bakın karşınızdaki insanın iki ekseni var. Ölme savunma düzenini gözünüzün önüne getirin. Bütün psikopatolojilerde iki bölme temel ülkede iki ayrı kendilik var gibi düşünün lütfen. Bir tanesi iyi bir tanesi kötü. Size devamlı iyi kendilikle geldi. Her şey yolunda. Ah oh, ne güzel. Hep iyi davranıyor. Siz de ona iyi davranıyorsunuz. Birlikte dans ediyorsunuz. Dans ediyorsunuz. Siz terapiyle ilgili bir müdahale ediyorsunuz ve kötü kendiliğe ilişki aslında siz doğru bir şey yaptınız ama onun kötü kendiliğe geçmiş olmasıyla size aktardığı duyguyu sizi eğer maçanız yemiyorsa sizin sorununuz var orada. Sizi yetersizleştirecek bir teşhirci narsist. Sizi değersiz gösterecek. Bunu biliyor musun sen? Diyerek bakacak size. Evet ben bunu biliyorum, bu yüksek lisansını yaptım ben. <gülüyor> Duygusunu gitmesin <gülüyor> <ilk> dedi. <diyeyim. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Tezim Dolayısıyla psikoterapi her ne kadar çeşit çeşit isimleri varsa da sadece ve sadece bir tek e, yani 25 falan oldu benim bir tek şey inanıyorum bugüne kadar gördüğüm hep burada hani bilimsel bir literatürle söylediklerimi destekleyebilir misin derseniz belki topluluğunu topunu e, e, refer bazı yayınlar olabilir ama. Kişisel deneyimlerimden çoğunlukla yola çıkarak da bahsediyorum. Bütün diskoterapi yöntemleri sadece ve sadece duygu üzerinden işler arkadaşlar. Siz danışan olarak bana bir duygu aktarırsınız. Ben o duyguyu alırım. Ben de bir işlemden geçer. Karşı aktarım dediğimiz duyguya gider. Siz eğer danışanı, danışanınız size iyi duygu aktarıyor diye siz de onunla İyi karşı aktarınız duygularına devam ediyorsanız terapi değil bu. Tövren, Size kötü kendilikle kötü bir duygu aktardı ve sizi kötüye geçirdi. Ve siz o andan itibaren yüzleştirmenizi döver gibi yapmaya başlıyorsanız eyvah. Sizde olan şey o işte. İyi geldi iyi, kötü geldi kötü. Peki bu, bu ner olmalı yani? Hani olmalı? İçimizde ee, iyi bir olacak. bir şey söyleyeyim Ve bu Bunun sınırı senin sınırındır. Kişisel sınır. Yani şöyle söyleyeyim. Seanslar üzerinden, çeşitli örnekler üzerinden gidelim isterseniz. Bir <gülüyor> benim İstanbul'da bir süpervizyon durumumuz var. Bizim psikoterapi enerjisinden, terapist arkadaşlarla psikoterapi yapıyoruz. Her hafta bir arkadaş bir danışanını getiriyor, onu anlatıyor. Biz toplam 6-7 kişi vardı. <gülüyor> yapıyoruz. En son bir olay oldu. Arkadaşlardan bir tanesi tam 3 aydır çalışıyormuş bir danışanla ve 3 aydır çalışmış olmasına rağmen hala tanısı konusunda şüpheleri varmış. <gülüyor> Olabilir çok da doğal, Masterson'un kendisi hakkın rahmetine kavuşmadan önce şöyle bir şeyde bulunmuştu, itiratta bulunmuştu biz çalışırken bir danışanla yaklaşık bir, bir buçuk yıl ya da daha fazla e, narsistik diye çalışmış, borderline çıkmış. Şimdi yani <gülüyor> dolayısıyla hepimizin bir şeyimiz var, e, sınırımız var. E, i̇şte bu süpervizyon grubumuzda, arkadaş işte belli bir süredir çalışıyorum, ben tanısı konusunda bir fikir edinemedi bir şey e, düşünemedim, onun için bu vakayı getirdim dedi. Bir seansını e, deşifresini getirdi. Onu okuyor. Şimdi diğer 6 kişi normalde danışan bir şey söylüyor. Arkadaş bir şey söylüyor. Danışan bir şey söylüyor. Arkadaş susuyor. Danışan bir şey söylüyor. şekline geçiyor ifadeler. Diğer 6 kişi biraz önceki sizin sessizliğiniz gibi yaklaşık 5-6 dakika sessizleşti. Ve şöyle oturanlar gittikçe bellerin üzerine oturmaya başladılar. Bakın bir deşifrede, seansın içinde olmayan altı kişi deşifredeki cümleler, cümlelerin terapist tarafından algılanıp verdiği cevaplarla aslında tanıyı koymuştu. Çizeykenlik bozukluydu. Nasıl anlaşıldı peki? Ya insan da daraldı. <gülüyor> Mesela oradaki yani süperbizyonindeki arkadaşlar daraldılar. Dedim ki... E Serp yapan arkadaşa sen ne hissettin ya ben ne yaptım bilmiyordum ki dedi <gülüyor> Sarp'e söylediği bir şeye soruya karşılık veriyor Bu bir yerde dolaşıyor bir Facebook'ta bile sakallı bir vatandaşlı bir e, terapistin e, bir diyaloğunu gösteriyordu bilmiyorum e, Bir arkadaş göndermiş bana orada çocukluğundan beri e, hep annem bana önem vermedi beni hiç dinlememişti diyor Telepistik yapıyorum. Çocukluğunuzda hiç anneniz sizi dinlememiş. <gülüyor> Bunu çok mükemmel bir diyalog olarak görmüşler. <gülüyor> Şimdi o arkadaş da aynen buna benzer bir şeyler yapmıştı. Şizoid, şizoid kendin bozukluğu olan bir danışanınızla, bordelen bir danışanınızla, narsitik bozukluğu olan bir danışanınızla sizin hissettiğiniz duygular üçünde de aynı değildir. Ne dersiniz? Nedendir? Tepkileriniz de farklıdır. Bir tanesi sinirlendirir sizi, öfkelendirebilir. Bir tanesi acımalına neden olabilir. Bir tanesi ne yapıyor lan bu bana falan duygusuna götürebilir. Bakın buradan bile tanıyamaya gidebiliyorsunuz. Niye duygunuzdan korkuyorsunuz o zaman? Niye hissetmekten korkuyorsunuz? Korkuyor musunuz? Seviyor musunuz danışanlarınızı? Severim, Allah başından eksik. etmesin. <gülüyor> Başlangıçta demiştim ki insanlar hayatları boyu hep aynı ilişki modeliyle karşılaşmışlar. Şöyle söyleyeyim. Bir danışanımın Ankara'da bir eğitimde e, şizmet kendiliği bozukluğu ile ilgili birkaç tane hikayesini anlattım. Hikaye de değil, yaşadığı olayları, seanslarda çalıştığımız <gülüyor> e, olayları anlattım. Mesela düşünün, 6 yaşındaki bir çocuk ilkokul bire gidiyor, masaya kafası yakın dururken e, büyük babası bir matematik ödevini yaparken çocuk gecikiyor ya da yanlış yapıyor, tam hatırlamıyorum e, sesine bir tokat vuruyor burnu sıraya vuruyor ve kanamaya başlıyor. Kirletme defteri, yap şu soruyu diyor dede. Aynı dede her pazar yapılan içli pide ritüelinde acı biberi pidenin içine sürü, sokup duruyor ve bunu yiyeceksin, diyor. Ee, ya da yokuş yukarı, ilk defa bisiklet alınmış babası tarafından, yokuş yukarı bisikletin arkasına ittirilerek, bisikleti kullanamadı diye dayak yiyor. Bayram harçlığı veriliyor, bayram harçlığını dede niye harcadın diye dövüyor. Ne hissettiniz bu 3-4 küçük bölümde? Haksızlık. Haksızlık? Başka? <gülüyor> Çocuğu bırakıp dedeyi alalım ben de. Dede ne yaşıyor? Çocuk hakkında ne hissettiniz? Acıma. başka? Çok güzel. Başka? Kızgınlık. Kızgınlık. Güzel. Başka? Acıma nereden çıktı? Acıma <gülüyor> duyduğunuz nereden çıktı? Canı yanmış. Canı yanmış orada siz olsaydınız canınız yanar mıydı? <gülüyor> Yanardım. Hıcaz. Hissettiğiniz şey, bir önce empati dedi arkadaşlar ben bir tanesi. Hissettiğiniz şey aslında orada ben olsaydım ne olurdu gibi bir şey. Çok bir görüldünüz ha. Farkında mısınız? İyi ki orada değilim böyle diyebilirim. Peki terapide bu duygu ne olacak? mesela şey, benim çok sevdiğim bir var. Bana diyor ki, hani ben her hasta her gelen hastayla o da onun derlerini görürseydi mesela o karşımda ben onun gibi hani empati duysaydım ona. hani ben de çok çok üzülseydim nasıl ona çözüm olacaktım? Yani nasıl ona devam bulacaktım diyor hep. Güzel. Tam bu <gülüyor> deva bulacak olmak, kurtarmak işte bizim karşıtların duygularımız acılık ya onu kurtarmaydık eyvah kurtarılacak duyguma düşeceksiniz arkadaşlar <gülüyor> terapis kurtarıcı değildir 112 işte değil. yapmak yanlış anlatmışsın hayır şimdi duygudan bahsediyoruz ki, yanlış değil ya, Duygu önemli duygunun yanlışı olmaz yani acıma duygusu çıktıysa her danışanınıza muhakkak kurtarıcılık arkasından geliyorsa bu sizin sorunuz. Hiçbir danışanınızı kurtaramayacaksınız arkadaşlar. Doğru olan kayıtsız kalmak mı? <gülüyor> Güzel. Bu da bir inanç iş. <gülüyor> <gülüyor> Şizoid'tir. Güzel. ne biliyor musunuz? Danışanla terapist bir ilişkisi. Bu evrensel bir şey değildir. Bu tamamen öznel bir şeydir. O andaki, odadaki ilişkidir. Onun ihtiyacı olan o. onu anladığınızı hissettirdiğiniz anda lütfen terapi yapıyorsunuz ya. Hocam empati kurarken e, yani onun arası ESTP'deki olmaz, olmaz sorunu ama onun alana geçip o alanda kalırsak profesyonel kullanamaz oluruz. Yani o alana geçip kendi alanında tekrar o noktada e, danışanın yardımı olabilecek Yani empatiden sempatiye pathyye Evet, yani e, tehlikeli olan o zaten. Ama buradaki Temel nokta şu, danışanınız bir sıkıntısından bahsediyor değil mi? Bunu hissetmezseniz, siz o sıkıntıyla onun başa çıkmasına destek olamayacaksınız diyor. Çünkü siz onun düştüğü durum diyorum bakın, onun düştüğü durum o kadar acı, o kadar acı nasıl o kadar kötü ki, siz bu hükme ulaştığınızda, bu duyguya geldiğinizde kurtarıcıla otomatik gidersiniz. Terapist o zaman, karşısındaki danışanın kendisine ait bir duyguyla, ona ait bir duyguyla, kendisinden çıkan bir duygunun çatışması yerine slalom yapmasını sağlamak durumundadır. Çarpışmadan. Şimdi bunu biraz açalım. <gülüyor> Onu anlamak Onun oraya ne kadar Ağlamak istiyorsan ağlayabilir misin? Ağlamak çıktı içinden. Kadın ağlıyor. Danışanın ağlıyor. Niye? gerekiyor? Kim dedi? Duyguya dışarıdan herhangi bir tedbir koyabilir misiniz? Güzel, bastırmak senin savunman ama. Peki terapide duygu aktarımı söz konusu? Duygunu niye bastıracaksın? Sen karşımdakinin savunmalarını çözmek gerekirken sen bir savunmaya girdiğini ifade ediyorsun. Ve bu duyguyu aktarıyorsun. Onun için dedim ki, sevmeyi onun için kattım zaten. Ee, karşınızdaki kişinin bir mağduriyeti var, bir sıkıntısı var, bir ilişki sorunları olarak karşınıza çıkan bir Duygu sistematiği var. Bu duygu sistematinin dışında mesela şizoid örnekten gittim biraz önce, şizoid örnekten devam edelim biraz önce söylediğim şeyle açmak adına. Şimdi düşünüyorsunuz, evet annen seni ihmal etmiş. Ne hissettirir size? Allah beni bağır. Adam bunu anlatıyor zaten hayat kılına gibi. Bütün patoloji burada. ''Bu adam bana yardımcı olabilir.'' diyor mu? <gülüyor> der mi? İşte o bastırdı, hissettiği duyguyu bastırırsa böyle bir cevap veriyor terefiz. <gülüyor> Bu cevap dışında doğru cevap ne? ''Annem beni hep ihmal etti.'' dedi. Ay şey mi oluyor? Yani o ağlamanın altındaki duygumuzu keşfedip mi bunu danışana yansıtmak gerekiyor? Yani neden ağlıyorum? Ben de üzüldüm çünkü. onu Kendimi onun yerine koydum ve babana üzüntü yaşattı. Pat üzüntüyü ona yansıtmak. Böyle bir, durumda, yani. böyle bir durumda. Yani üzüntü olan olarak derken duyguyu duygu içeriği. Şimdi, duygu şimdi kendilik bozukluklarındaki yaklaşımlar farklı farklı olmakla beraber gene şizoidin üzerinden aynı mantık üzerinden gidersek annen seni ihmal etmiş olmalı demek aslında söylediğini tekrarlamak terapistin bir kaçışı. Bu durum seni çok üzmüş olmalı. Ve hayatın boyunca da ...hep bu tür ilişkiler yaşamış olabilir misin? Ne hissettiniz? Ben Kaşlarının de... şekli değişti ha. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hissettiğim bu. <gülüyor> <gülüyor> Hissettiğim bu. Dolayısıyla bakın bunu hiçbir... ...bilişsel olarak işletemezsiniz. İşte orada... ...çok haklısın hasta. Hep yıllardır milattan önceden beri, benim üniversite öğrenciliğimden beri size bunu öğrettiler. Sakın duyguya girmeyin, duygusuna girmeyin. Sakın dağılırsınız. Onun yerine şöyle şöyle şöyle değil Oldu oldu olmadı bırakın başkası lazım. <gülüyor> evet. Gerçekten bizim çalıştığımız alanda böyle bir gerçeklik yok. Tabii ki herkesi kurtarmak gibi bir de yok ya da herkesle çalışabileceğimize dair bir şey de yok. Ama karşınızdaki anladığınızı hissettiğinizin yani bunu şöyle anlatayım isterseniz bu hani FM dalgaları vardır ya da orta dalga ya da kısa dalga var. Ben öyle benzetmeyle anlatabiliyorum muyum? Karşınızdaki FM kanalıyla geliyor. Bunun üzerine müzik de yükleyebilirsiniz. Açık hat yükleyebilirsiniz. Bu konuşmayı da ekleyebilirsiniz. Her şeyi gönderebilirsiniz de o kanal üzerinden. Bu duygu olmalı. Ne gönderiyorsanız duygu olacak. O kanal FM duygu olmalı. Duygu olmadığı sürece üzerine eklediğiniz hiçbir şey karşınızdaki insanda karşılığı olmayacak. Hepsi duyguyla işliyor. Radyo alıcısı duyguyla işliyor. Başka başka yok. Ya bir borderline'i düşünsenize. Ee, şimdi kapalı grup hep meslektaş olunca <gülüyor> seanslarına <gülüyor> bir örnek şimdi borderline. Benim gibi bir kadınlar etkilen göre olsa olsa idna olursunuz. Ya hıh dik kaldığınız ha. <gülüyor> ne istedin sen bir? Kayıtlar söyleyeyim. Hatun gömdesinin doğrultuları geldi. Ee, şimdi mesela bu karşınızdaki insanın bakın emin olun kötü insan olması, fahişe olması bilmem ne olması değil. İlişki modeli bu. Teması bu. Dünyayla bunu yaşamış. Sizle de onu yaşamaya niyetli. Siz terapistiniz yaşamayacaksınız. Bu kadar. Ne dersin? Ne dersiniz? Böyle bir şey size. Ne yapacaksınız? Güzel. Güzel. Bir şey söylemen lazım ama. Sen orada oradan kıldırtıyorsun bak. <gülüyor> <gülüyor> İstediğin çok doğru. Beni konuşmuyoruz. Beni konuşmuyoruz. Gerek yok. Ben sana onu Sen dedin ki bak beni konuşmuyoruz. Saçını direkt böyle. Şu an beni Onu da bir de kapatalım. Niye böyle bir yöntem denenin? Çok güzel. Ne dediğini duydunuz mu arkadaşım? Burada benim cinsel tercihim ya da bir şey değil. Burada senin sorunlarını konuşmamız gerekiyor dedi. Güzel. O da zaten onu biliyor, onun için ona dönüyor. Burada yine bir çalışıyor, bakın. Evet, Bir çalışıyor. Duygunuz ne? Ne hissettiniz? Ee, terapist olarak siz ne hissettiniz? Gerildiniz mi? Güzel, güzel. Gerildiniz doğru. Başka? Bakın siz terapistsiniz ve duygular kontrol edilemez. Çünkü e, hani konuşması gerekiyor. Ancak bana için ve benim bir şey de. söylediği için hissederim. Ama eğer yönelik bir savunma erken, bir açıklama yaparsam eğer savunmaya geçmiş olacağım. ve o aslında hissettirmiş olacak. Çok güzel. Tam benim söyleyeceğimi söyledin. Çok biliş. Cevabınızı duyayım. Ne diyeceksin? Sana bunu dedi sen ne diyeceksin? <gülüyor> Cevaplı değil. <gülüyor> Gene kaçtı. <gülüyor> kaçtı. Direkt <gülüyor> evet. Terapistin savunması terapiyi bitirir. Niye nasıl bitirir biliyor musunuz? Bavurcular sizi 3 ay götürür, 2 yılda götürür. Sizi şeylere sokar. Eee, savunmalara sokar. Siz terapi yapıyorum zannedersiniz ama if, savunmaya gittiğinizi ya süpervizyonla fark edersiniz ya da kayıt alındığınız kendi kalbinizden fark edersiniz. Ee, böyle bir söylenceye yani böyle bir, bir aktarıma, karşı aktarımınız duygu olarak ne çıkar terapist olarak Galiba. Galiba. <gülüyor> Hala kandıramıyorum. Eminsin, eminsin ondan sen. <gülüyor> dedi orada da e, istediklerini yapacak derler dedim. E, tuturdu, baktı gitti e, yani. Şey olmadı. E, ben orada ne hissettim? E, hiçbir şey hissetmedim. çünkü o tür şeyler bekliyordu. Hiçbir şey hissetmemiş olmazsın o zaman. Ay. Hissetmişsin ki. Aldım kötü hissettim. Güzel. Yani e, bir şey. Hani söyledik baştan söyleyip sonra YouTube değiştirip hani yanlış söyledim ben nasıl çıkabilirim içinden bir düzgüsü yaşa doğrusu. İşte aslında iyi bir şey söylemek yani genç ikilini. Sen onu sanmıyorsun şimdi bana. <gülüyor> sen onu sanmıyorsun. Onun düzgüsünü anlamaya çalışıyordum Hayır. Sen onda. Onun söylediğinden o kadar kırılıyorsun ki kırılmamak için ona haklı gerekçeler çıkarmaya çalışıyorsun. Şu anda da. Olabilir. Çünkü ona biraz üzülüyorum. Güzel. İnsanlar çok Abalam? Ben Yani uzaktan bakıyordum <gülüyor> hiç Te O yüzden o yüzden. popüler. Terapi bunun için yıpratıcıdır. Hmm. Terapi eğer o tuzara düşerseniz, eğer orada yaranırsanız ciddi biçimde yıpratıcıdır. Aslında oradaki işte için çıkıyor zaten. Savunmayla kendimizi savunmaya çalışıyoruz aslında orada bu karşı aktarım duygusu iç aktarım duygusunda şimdi benim başıma gelen bir olay bu <gülüyor> şimdi derslerde bazen bu örnek aklıma geliyor onun için veriyorum. musun benim arkadaşlardan sen de söylemiştin hani terapi senin terapin atır, atır yerde sen danışarsın ben teraps ne diyorsun ya gibi duyguya kadar giden insanlar mı ama bakın karşınızdaki insanın terapist olduğunuza dair ikna etmeye çalışmanızın nedeni ne? Bu cevapta. Niye ikna etmeye çalışıyorsunuz? Siz terapist değil misiniz? Sizin kendi inancınız mı eksik? Bakın öyle bir şey size. Siz savunmaya girdiniz ve terapist benim, sen danışansın. Hakkını bilin. Demeyebilirim. Bu, bu biraz önce söylediğim örnek dahil. Birçok örnekle karşılaşacaksınız karşılaşmaktasınız. Bunların tek bir yolu var. <gülüyor> Mesela bana böyle söyleyen e, hanımefendiye sen böyle söyleyerek hayatın boyunca hep alıştığın ilişkiyi sürdürmeye kararlısın değil mi? Dedim. Ne düşündünüz? Ne istediniz? Yüzleştirmek için? Evet. evet. Çok güzel Yüzleştirme çünkü yaptığı şeyin bir savunma olduğu ortada ve bu savunmayı ona tespit olarak yapıştırmanız lazım. <gülüyor> bir bor güvenle bahsediyor o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? Bakın duygunuz sizin kaçmaya yani bir tür savunmaya karşınızdakine saldırmaya gibi bir yere doğru götürüyorsa durun. Düşünerek çözebileceksiniz. Düşünerek ya ee, kaçmaya, savunmaya ya da saldırmaya gidiyorsunuz. Ne hissettiğinize bakın. Niye söyler bir insana? ya? Seansa terapiye gelmiş. Niye sen benim yüzünden etkilenmiyordu olsa oysa olursun dedi. Sokakta kavga da söylenmez değil mi? <gülüyor> Karşınızdaki gibi bir danışanınız yani bir psikopatolojik duyguya sahip olan birisi sizde çıkardığı duygu sizi aslında bir yere götürdü terapistlikten çıkardı. Onun için diyorum ki ben terapide peki bunlarla başa çıkmakta başa çıkmak için ne yapmalıyım düşüncesine gidiyorsanız eyvah durun orada ben bu duyguyla nasıl başa çıkacağım Terapide düşünüyor musunuz böyle bir şey? Düşünüyor musunuz? kendini döktü üstüne yani. <gülüyor> sende hangi duygu çıktı onlara söylediğinde? Sinirlendim ama hiçbir şey demedim. Yani, yani o an bir şey söylememem gerek. Onun söylediklerine kapıldı. Evet. Ve sinirlendin değil mi? Evet. Aslında doğru yaptığını hissedebilirdin. Evet. Sana saldırdıysa demek ki bir önceki seansta ya da ondan önceki seansta doğru bir evet. teşkileler yaptın ki sana saldırıyor. Bir savunmaya geçmiş. Ne kadar başarılısın? Niye üzülüyorsun ki? Ben bir şey diyemem. <gülüyor> ben bugün bir danışanla böyle bir şey yaşadım ben dedi sizde görüştüğünden beri bir şeyleri dedi, sorguluyorum dedi, kendimi çok mutsuz hissediyorum dedi anlattı böyle hani şöyle işte eve gidiyorum düşünüyorum vesaire şey dedim ben yani bunun bu sürecin yani yeniden yapılandırma yaptım mesela orada bu sürecin normal bir süreç olduğunu zaten hani psikolojik danışma sürecinde bir süre olumsuz duyguların yüzeye çıkacağını <gülüyor> vesaire bunlardan bahsettim mesela Niye? hani çünkü gerçekten psikolojik danışma sürecinde öyle oluyor. Yani yüzleştirme yaptıkça siz danışan gerçekten Aa, bu böyleymiş aslında diye olup aşağıdaki olumsuz duygusunu yaşayabiliyor. Yani bazen de bundan tatmin oluyor mesela. Aa, bu iyi bir şeymiş gibisinden düşünebiliyor. Şimdi eğer doğru müdahale yaptıysanız <gülüyor> bu doğru müdahalenin karşılığı, Dediğim gibi yeni bir savunmayla olmaz yaptığı bir şeyin çökmesiyle olur, yaptığı bir savunmanın ortadan kalkmasıyla olur ya da o savunma hakkında yorumlamalar yapmaya başlamasıyla olur sizin etkinliğiniz. Siz bunu hissediyorsanız eğer terapist olarak bunun üzerinde devam etmeniz gerekiyor senin söylediğin gibi çerçeve çizmeye çalışmanız sizin kaçmanız acaba fazla mı gitti endişeniz hissetseniz fazla gitmediğini anlayacaksınız. Yani şey olarak baktım ben hiçbir duygu hissetmedim. Yani çünkü biliyordum zaten hassas bir insan. Daha da hani bunun onun açısından yıkıcı olduğunu farkındaydım. Yıkıcı. Yani yıkıcı da Gerçekten Benim çünkü tabiri hani değil. onun tabiriyle evet. Hı. Benim tabirimle değil. İşte evet. senin duygun ne orada? Onun ifadesi yıkıcı olacak zaten. Beni yıktın, mahvettin. Bir de para verdim o kadar Allah kahretsin. Hiç boka yaramadım bu terapi diyorlar. Yo ben e Seni şey daha sert diyorlar yani. Yani ben işe yarayacağını çok ya da yaramayacağını şey yapmadım orada. Bir kesin işe yarayacak ya da işe yaramayacak diye bir duygu yüklemedim orada. Hayır. Senin oradaki tedirginliğinden bahsediyorum ben. Tekrar çerçeve çizmeye çalışıyorsun aslında sen. Gerçekten bir soluklaştırma ihtiyacı için <gülüyor> değil. <sadece. gülüyor> o seni savunman işte. O savunmayı açacaksın, o savunmaya seni götüren duygu ne? Niye? Fazla kaçtı. Ya da işte acıdım. ya da üzüldüm. ha çok fazla gitti dedi. Ya bu sizin yaptığınız doğru bir şeyin karşınızdaki kişinin size aktarımı aslında. Öyle hissetme. Ya acımayı biraz önce konuştuk ya acıma da Çok insanca bir duygudur. Ama bakın terapide size öyle şeyler söyleyebilir ki siz acıdığınızı hissedersiniz. Bu sizin tanıda kullanacağınız ya da yaptığı söylediği bir şeydeki çok insanca duygunuzdur. Belki bunu çal bunu çalışacaksınız. Ya ama danışanıza şunu diyemezsiniz. Ya seni şu halde çok acıdım. Herhalde buna çok üzülmüş olmalısın diyebilirsiniz. Ya o, o duygunun üzerinden gitmeniz lazım. Sizin kendi duygunuz onun için önemli. Sizin kendi duygunuz terapiyi götüren karşınızdaki ne derse desin. Klasik başta söylediğim gibi klasikleşmiş bir ilişki modeli var. Hep ayartıp ondan sonra yapışıp yapıştıktan sonra boğulup bu olduktan sonra ayrışan bir sistem anlatıyor birisi. Ya bunu de deneyecek. Bunu görüyorsunuz. Size anlattığı ilişki modelinden bunu çıkarıyorsanız size de aynı şeyi yapacak. Bu ürkütüyor mu sizi? Bir danışanınızı böyle yapacak olmaz Ya da yapıyor olmaz Korkutuyor mu? Tedirgin ediyor mu? Mesela iyi hamle arıyor. Sürekli olarak iyi olmanızı istiyor. Biraz önceki bu savunmalardan yola çıkarsak. Ya geçen seans o kadar şensel şeyler söylediniz ki ben hep işte e, kapıdan çıkarken kapıyı kapatırdım. Bir kere daha kontrol ederdim. Artık yapmıyorum dedim. Ne hissedersiniz? Efendim? İşe yaradı. Bir <gülüyor> narsistlik ya da borderlinesa. Numara yapıyor. Aff benim çocuğuma. Dedirtmeye çalışıyor. Bunu istedersiniz diyor. Hissettiğinizde bunu yapmayın. Aslında ne kadar sistematik olduğunu biliyor Hissettiğinizde ne kadar kolay giriyor. Ha evet ya bana benden iyi anneyi çıkarmaya çalışıyor diyor. Hissettiniz niye iyi anne olacaksınız? Sizin için iyi anne olmak mı? Çocuğunuz anne oluyor. Kendi çocuğunuza Seninle tanışana iyi Onun psikopatolojik ilişki modeli bu. Ya da çerçeve çizmek mesela. <gülüyor> o kadar bir ustaca yapmaktadır ki. E tabii ki karşınızdaki kişilik bozukluğu ustaca yapacak ya. Manipülasyon hayat. <gülüyor> Hayatın kendisi manipülasyon. Manipülasyona gelip gelmediğinizi hissedebilir misiniz? Yani çıkarmaz çıkarma konusu örneğindeki gibi. O kadar farklı şeyler denilebilir ki sizin duygunuz esas diyerek o yüzden söylüyorum terapide terapiste ne oluyor da, sizin eğer duygularınızı kendiniz terapi içinde kullanmaya başlıyorsanız emin olun sizin kendi psikopatolojik bazı duygularınızda onarılmaya başlanacak para alıp terapi alacaksınız. Para kazanırken para terapi yapacak kendinize. Anlatabildim mi? Ne kadar aslı bir şey ve ne kadar kârlı bir şey. Hani Allah eksik etmesin dediğimi sabrı. <gülüyor> Danışanlar. Sonuçta danışanınız bakın sizdeki bazı duyguların onarılması ya da sizdeki bazı duyguların dönüştürülmesi konusuna katkı verebilir. Farkında bile olmadan siz terapi yaparken ama bunun ön koşulu sizin duygularınızı hissederek müdahale edebilir hale gelmiş olmanız. Yes Da çözecek müdahale yapmıyorsan sendeki çözülür demiyorum ben. Hmm. Danışana doğru bir müdahale vererek iyi anne olmazsan sen bunu <gülüyor> yüzleştirirsen senin iyi anne duygun ancak öyle onarılır. Yani danışanın finansörü çözeyce aynı zamanda bizim karşı finansörü. Pensyrasını... Ke kendi, kendi, kendi aktarını karşı aktarını duygun da de çözümle dersin. Şey, yani. Döngüyü kırıyorsun gibi. Evet. Evet. Döngüyü danışanda kırıyorsun. Kendin Ve dolayısıyla kendi kendinde, kendinde de varsa de. o döngüyü deneye deneye, danışanımla deneye deneye, sendeki de çözülüyor. Evet. Aslında bu, e, belki de terapinin ilerleyen dönemlerinde biraz daha otomatikleşecek. Onun için hani bilissel bazı müdahaleler hemen kaygıyorsunuz ya duygulardan önce. Hani ya işte aslında bu, bunu diyor. Diyoruz ya aslında bu bizim geliştirdiğimiz otomatik bir savunma sistemi, bir şemaya oturma çabası Artı bu kültür, bizim kültürümüz çok fazla miktarda. Hani geleneksel olarak da söylenir, e, duygularına değil mantınla düşün falan diye. Bir de böyle şişiririz. Duyguyu hiçbir zaman hissetme, duygunu hiçbir zaman ifade etme gibi bir şey var, bir ezber vardı, bilirsiniz, değil mi? Erkekler alamaz. Yani ne kadar gidebilir aslında? Dolayısıyla bakın kendi duygunuzdan korkuyorsanız hissetmemeyi tercih ederseniz, hissetmemeyi tercih ettiğinizde karşıdakinin aktarımına binersiniz. <gülüyor> Ve terapi olmaz. Yani sizin, sizin örneğin üzerinden, söylediğiniz üzerinden, biraz önce söylediğim, başka bir arkadaşın söylediği bir şeye birleştireyim. Diğer birisi sizde yetersizlik duygusu var. Bu yetersizlik duygusunu terapi birçok kez hissediyorsunuz. Danışanınız geldi dedi ki siz ee, geçen sefer bana şöyle yapmıştınız, şöyle bir yüzleşme yaptınız ve artık şunu yapmıyorum dedi. Siz değersizlik duygusundan kurtulmak için danışanınızın bu aktarım duygusunu kullanarak terapi yapmıyorsunuz, kendinize bir fayda getirmeye çalışıyorsunuz, kendi savunmanızı güçlendiriyorsunuz. Kısaca. Peki. aslında bu sistemi terapi olmuyor zaten. Yani düşünürseniz sizde bir duygu, gene yetersizlik ya da değersizlik duygusu üzerinden gelip ee, dünyanın en iyi terapistisiniz dedi. Yetersizlik duygunuz var ya da değersizlik duygunuz var. Danışanınız bunu söylediğinde siz yukarı doğru çıkmaya başlıyorsunuz duygu olarak. Böyle bir durumda müdahale edebilir misin? Ah, çok teşekkür ederim. <gülüyor> çok naziksin falan. Duygusuna götürür adamı. Yani o yetersizlik duygusunu onardığı için. Ya da gene yetersizlik, değersizlik duygunuz var. E, Karşındakiler hiçbir şey yaramadı. Bugüne kadar yaptığın müdahaleler ne biçim bir terapi yapıyorsun ya da ne biçim terapistsin sen dediler. Dedi. Bu sefer de yetersizlik, değersizlik duygunuz zaten var. İyice aktifleşti. Güya siz bu sefer ona doğru müdahale derken kafasını uçuruyorsun. Buna karşı aktarımın eyleme vurumu diyoruz. Yaptığınız yüzleştirme. Örneğin bir Gordon Erginç'in. Eğer sınır aşımı temsil ediyorsa, bu sizin karşı aktarımınızın eyleme vurumu demektir. Yani ha danışanınızla yapmışsınız ha böyle bir kabul çıkmışsınız. İkisi de aynı şey. O duyguyla gider çünkü. Karşı aktarımın eyleme vurumu gidilmesinin nedeni, terapistin kendisinin onarılmayan duygularının danışan tarafından canlandırılıp onu bir savunmaya sokmuş olması demektir. Bazen saldırganlık olur, bazen müdahale etmemek olur, bazen sadece ve sadece karşınızdaki insana ya iyi gidiyor, anlamıyor da fazlasın diye gidiyor. <gülüyor> Bu karşı aktarın duygunuz, terapistin karşı aktarın duygusu danışanınızın patolojik duygularını savunmalarını ortadan kaldırıp altta yatan patolojik duygularını değiştiren şey sizin karşı aktarım duygunuzdur. Karşı aktarım duygunuz biraz önce deminden beri konuştuğumuz şeylerden etkilenmişse, etkileniyorsa siz kendiniz öncelikle çok yıpranırsınız ikincisi danışanıza fayda getiremeyeceksiniz. Getiremezsiniz de. Kendi savunma içindesiniz. Ne diyebilirsiniz ki? Karşınızdakinin savunmasını nasıl yıkarsınız? Öyle bir sessizlik ki ezan sesi geliyor. <gülüyor> ne dersiniz? Karşı aktarım duygusu. Sizin danışanınızdan hissettiğiniz bir şeyin ona aktarılmasıdır. İlla söylediği bir şeyle olmaz. Aktarım söze dayalı olmayabilir. Size öyle duyguları aktarıyordur ki yani hiçbir şey söylemeden hissettikleriniz var. Biriç nerede o zaman? Mesela deminki yüz şeklinde önce bir gülümsedi zannettim. <gülüyor> Ama şey gülümseme değilmiş mesela. Ama senin sıkılmış olduğunu hissetmedim. Tam bu mesafede. Neden? Hissetmeyi yettiği. Duygudan korkmuyorum endişelenmiyor. Her tür duygu Kötü duygu, iyi duygu, genel anlamda hikaye eksen. Hep iyi duygu bekler misiniz insanlardan? İyi davransınları bekler misiniz? Bekleriz ama olmaz. Efendim? Bizleriz öyle olsun isteriz ama olmaz. Zaten ilişki sorunuyla geliyor karşınıza. İlişki sorunu dediğimizde, biraz önce konuştu söylediklerimize bakarsak ilişki sorunu dediğimiz şey karısıyla, kocasıyla, annesiyle, babasıyla, çocuğuyla herkesle, her nesneyle ilişki sorunu değil mi? Evet. Ve iyi de var, kötü de var demek. E o zaman size de aynı şey gelecek. Siz çok masum insanların size terapiye geleceğini mi düşünüyorsunuz? Hiçbir şey olmayan insanların da size terapiye geleceğini düşünüyorsunuz. Dolayısıyla sizin kendi karşı aktarım duygunuz her şeyi karşılayacak bir kapasitede olsun gibi bir böyle büyük büyük Facebook lafları etmiyorum. Ama diyorum ki karşınıza sizi bir kişilik bozukluğuyla gelecek kişiler var. Bunların size aktaracağı şeyler onların daima ilişki sorunu yaşamalarından neden olan şeyler. E size da aynı getirecekler. Başka bir şey bilmiyor ki. Sizin tarafında yapacağınız şey de onun klasitleşmiş ilişkisinin dışında bir ilişki yaşayabilmek. Bordurlar size kötü kendiliği yükleyecek, yükleyecek, yükleyecek, kötü kendiliğe geçmeden sonsuza kadar siz yüzleştirmelerinizi yapıp yorumlamalarınızı yaptığınızda bir gün bitecek. Bu üç yıl mı olur, dört yıl mı, olur, bir yıl mı bilmiyorum. <gülüyor> yani bu şu demek. O ilişki modeli, patolojik ilişki modelini hep size karşı deneyecek, deneyecek, deneyecek, bıkma doğru sonradan deneyecek ve siz hep aynı duracaksınız. Ama nasıl? Hissederek. Onun savunmalarına, savunmayla gitmeyerek. Çünkü hayatı boyunca öyle gitti. Hayatı boyunca bütün işçisi öyleydi onun. Bir şizöyü ki, hayatı kendisine yakınlaşıldığı andan itibaren kendisini tehlike altında görmek, kendisinin birisine yaklaşmasını ise fantaziyle gerçekleştirebilmek. Ve bir bu, bu patoloji içinde olan birisi sizle terapiye geliyor. Düşünebiliyor musunuz? Boşluk diyoruz hani işte. Boşluk diyoruz oraya. Çok güzel tanımladın. Tam aşama boşluk aşaması. Hiçbir repertoğunda hiç malzeme yok. Yani klasik olarak şöyle düşün, Çok güzel anlattın. Şöyle düşünün. Sürekli olarak şuradan yürüyen birisi buradan yürümenin gereksizliği ya da sorunlara gitmesinin bu olduğunu fark etti. Ne yapacağız diyorsun değil mi? Çünkü o anda boşlukta. Buradan yürümek istemiyor. Ama oraya gidecek. Nasıl gidecek? Tam bu boşluk duygusundan çıkmaya biz Yeniden yapılandırma aşaması diyoruz. Orada da gene terapistin ee, düşmemesi gereken bir <gülüyor> tuzaklar dizisi var. Orada da bakın kendinizi bu konuyu iyi bilen, insanlarla iyi ilişkiler kuran ve bunu sana anlatacağım diyen olmamanız gerekiyor. Gene öznel bir biçimde onun gerçek kendiliğe doğru gitmesi için geçmişte bildiği tek şey eyleme bunumlardı. Şimdi ise kendilik aktivasyonlarına gitmesini bazen teşvik edeceksiniz. Mesela bir şizoid tanışalı bir şey olmuştu. Ee, bir kız arkadaşı olmuştu. Heyo diye çat yaptık. Bir şizoidin ya. Sevinmez misiniz? Allah aşkına bir, bir şizoid bir kız arkadaşı oldu ilk defa. Ve siz çat yapmaz mısınız? Çat yapmaz mısınız? Çat yapmaz mısınız? gerçek duygu gerçek duyguyu yansıtacaksın. niye yapmayacaksınız anlatabiliyor muyum yani biraz orada cesaretlendirmek olabilir Gordon, Narciss ya da Shizoidin her üçünün de boşluğa girmesi söz konusu repertuardaki bütün malzeme bitti artık onun bildiği yollardan gidemeyecek ama yol yok Şimdi e, nasil ettiğince o bir gün namazdan çıkmış e, avluda dururken, cemaatle böyle bir şeyler konuşurken cemaatten birisi demiş ki, lafını kesmişler, hoca hoca demiş, ya bir dur. hoca hoca demiş tepsi tepsi baklava börek gidiyor demiş, bana ne demiş sizin eve gidiyor demiş, sana ne demiş şimdi ben <gülüyor> seanslarda ee, ukala gibi düşünmeyin lütfen o sürecin içinde oluyor <gülüyor> bazen bana ya şunu şöyle yapayım mı dediğinde bana ne dediğim oluyor bana ne ne yaparsa yap şimdi buna tabii ki çok tek gittikçe şeye, e, spesifikasyona gidiyor gittikçe bu her danışanda başka türlü işleyecek bir duruma gidiyor ama tek doğru noktası demin senin söylediğin Hiçbir şekilde kurtarışılığa ve en doğruyu bilene ve ne yapması gerektiğini söyleyeceğe soyunmamanız lazım. Gene duygumuzda. Çak yaptık biz ama çak yaptığınızda yaptığı bir şeyden dolayı onun sevincine ortak olmak duygusuydu bu. Daha öncesinde yaklaşık bu bahsettiğim danışörün bu bir kızla tanışmasında iki yıl önce de İlk defa kendisine gidip bir kaza kaldı, bir mazala. Kaza kaldığında oradaki hissettiğini açığa çıkarma çabasındaydım. Çünkü çok iyi bir kendilik aktivasyonu yaptığını kendisi de belirteceğim ama çak yapacak kadar coşkulu değildi. İkincisi de çak yaparken herel olsun devam, hadi hepsini yapacaksın. Çekli bir şey değildi ben duygunda. Bir şey yapamamış olmasının coşkusuna eşlik etmek. Bir öncekindeki eşli bunu yaptığında sadece yapmış olmanın iyilik hali vardı onu paylaşmıştım. Onun kendilik aktivasyonlarını geçmişteki yaptıklarının dışında onlara hepsine eyleme kurum dersek eyleme kurum dışında kendilik aktivasyonu yaptığı her seferinde desteklemek ama sonucu olumsuz olursak sadece bazı şöyle şeyler söylemeyi ben kendi e, seanslarında uyguluyorum. Her yaptığın şeyin doğru olması gerekmiyor ki. Her yaptığın şey doğru olmuyor. Bazen hata yapabilir. Hepimiz hata yaparız. Hepimiz hata yapmaktayız da zaten. Senin her yaptığının bu saatten sonra doğru olacağını mı düşünüyorsun? Yani kendilik aktivasyonunda da yanlış yapabilir. Hatta bazen çok e, yoğun e, dini inancı olan insanlarda şunu söylediğimi şimdi hatırladım eğer hatasız olduğunu ve bu yaptığın kendilik aktivasyonundan sonra kırılıp bir daha kendilik aktivasyonları yapmayacağını iddia ediyorsan sen hatasız olan sadece yaradandır yaradanın dışında kul hata yapar diyerek destekliyorum hatasını kişiye özgün gittikçe spesifi olacak dedim ya hep kişiye özgün o boşluktan çıkmasına destek vermek durumundasınız destekleyeceksiniz o kadar ama şunu yap, bunu yap demek bazen gerekebilir. Onda da şöyle, mesela diyor ki, çok süratli araba kullandık. artık hımbıl hımbıl araba kullanırdım. Mesela diyorum ki, bu hımbıl hımbıl araba kullanmak, hızlı araba kullanmanın sana getirdiği zararlarını ortadan kaldırmak için mi yapıyorsun? Hı -hı. Onun için hımbıl hımbıl araba kullanmak gerekiyor? Yoksa biraz daha kurallara uygun kullanmak mı gerekiyor? Ya da trafiğin seyrine göre. Dolayısıyla bakın kişinin o boşluktan çıkması için yapacağınız tek şey sizin ona destek verebileceğiniz ama hiçbir zaman onun yerine karar vereceğiniz duygusunu vermemeniz gerekiyor. Ta başa denersiniz tekrar. Ya terapinin başında o değil miydi onun bütün sorunu? Birisinin bir şey söylemesi, bundan dolayı kötü hissetmesi, köre gibi hissetmesi, bütün bütün kişilik bozukluklarında vardır bu. Birisinin kendisini işgal etmesi ve işgal etmesinin üzerine iki türlü: ya köreleşiyor, karşısındakini söylediği yapıyor, ya da kişinin söylediği şeyin tam tersini yapıyor. Her ikisi de eylem olmaz aslında. Siz bunu çalıştınız, dönüyorsunuz, boşluktan çıksın diye bu sefer sen efendisi oluyorsun onun terapisti olarak. Onun için kaçırmanız gerekiyor, tam orada boşluktan <gülüyor> çıkması için. Boşundan çıkmak dediğinizde sadece bakın unutmayın. Hiçbir şekilde siz nasıl çıkması gerektiğini, ne yapması gerektiğini değil, destek verebileceğinizi unutmayın. Her iki kurtarıcı hiç değilsiniz. Kurtarıcı olmak terapi seansının içinde de son bölüm olan yeniden yapılandırma bölümünde de sizin başınızı belaya sokar. Terapiyle uğraştığınız bozukluğu aynısının nesnesi olursunuz bu sefer. Karşı da eyleme vurumu gibi bir şey. Ha, bak sen şimdi böyle dene ama şöyle davranırsan daha iyi olur. Ya da şöyle yaparsan daha iyi olur demeye gider. Ki yapmamanız gereken bir şey. Peki bütün bu süreçte tekrar başa dönelim. Bizde ne oluyor? <gülüyor> Terapiste ne oluyor bu arada? Hani vardır ya şöyle klasik bir laf vardır. Öğretmenler için söyleniyor galiba değil mi? Hani şey eriyip çevreyi aydınlatır ama kendisi biter. Hmm mum gibi denir ya de böyle bir şey gerçek değil siz de yapılamıyorsunuz biraz önce konuştuk hani. siz de yapılamıyorsunuz ama terapi hiçbir zaman sizi tüketen bir şey olmamalı tam tersi sizi geliştiren bir şey ama aynı zamanda sizin belki danışanlarınızdan edindiğiniz bazı geri bildirim ya da onların aktarımlarında belki bazı entelektüel taraflarınızı geliştirmeniz gerektiğini hissedebilirsiniz. Mesela filmden bahseden tanışanlar oluyor. Ya da bir ne bileyim gene buna benzer işte sanat faaliyetlerinden bahsedenler oluyor. Oluyor musun? Şu filmi izlediğiniz mi diyen oluyor mu? Güzel. Ne diyorsunuz? Güzel. Oralarda da hiç kıvırtmamak lazım. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü o çok ciddi miktarda dönebiliyor. Ee, o yüzden yani okumadıysanız okumadım, izlemediyseniz izlemedim. Ama mesela tam orada bir noktaya geldi. Onu paketledi film ya da kitapla. Onun ne olduğunu siz kendisine sorun anlattırın. Bir seans bile gitsem. Orada ne, neden bahsediyor? Kendisini etkileyen şey ne? Hmm. Onun özellik ve şöyle bir de film ekip <gülüyor> <gülüyor> eden film yazı işte bu. O da kitap hakkında da bir şey <gülüyor> sahip olurdu. Sizden ama e, terapideki sizin duygunuz, eğer yetersizlik duygunuz, değersizlik duygunuz ya da başka acıma duygunuz çıktıysa doğru müdahale edemediğiniz andan itibaren asıl sorun buradan geliyor işte. O duyguyu size elinde bir rende var düşünün size her seans sürtecek. Asıl terapisi yıpratan bu. Her seferinde size bu duyguyla yüzleştirecek duygular verecek. Sizin duygunuzda Böyle e, yaşamış, örnek yaşamış arkadaşlar mı? Paylaşabilecek. <gülüyor> Danışanınız ısrarla sizde, sizin çocuklarınızla nasıl? Sizin kocanızla nasıl? Sizin karınızla nasıl? Siz ne yapıyorsunuz bu konuda? Sizin başınıza gelse ne yaparsınız? Yeni olmuyor mu hiç? Ne, Özel ne? çocuğu olan bu tarihden alışanım vardı, yani sürekli işte hani onun engellerinden, işte eşini suçlamalarından, sürekli işte siz beni anlayamazsınız ki, siz yaşadınız ama işte engelli bir çocukla yaşamak ne demek sizler diyeceksiniz. Ve sürekli hani bununla ben çocuk soruyorum. Ben de hep ona dönüyorum. Nasıl duyuruyorsun? <gülüyor> kardeşi sana savunmaya, seni savunmaya sokuyor. Niyeti o zaten. Sen beni anlayamazsın ki. Ben neler yaşadım biliyor musun? Diyerek aslında yani temel olarak böyle bir yaklaşımda seni savunmaya sokmaya çalışıyor. Senin, onun e, özürlü bir çocukla ne yaşadığına vereceğin destek söz konusu. Senin kendini ona ikna etmen gerekiyor önce. Şimdi kadının bir derdi var. Çocuğu değil ki derdi. Şimdi o zaman onu çekmen gereken yer çocuğuyla yaşadığı ilişki sorunun seni ilgilendirdiği. Çocuğunun özürlü olmasından dolayı onun ne yaşadığını onun sana anlatabileceğini çalışman lazım. Yani tamam anlıyorum. Peki e, çocuğunuzla ne zorluklar yaşıyordunuz? Güzel. Ondan sonra hala bunu söyledi sana. Evet. Senin eksik yaptığın bir şey var ya acıdığın için ya da başka bir şey de onun için sana döndürdü, senden savunma çıkarmaya çalışıyor. Yani müdahalelerine devam etmen gerekiyor. Sana böyle bir yeni bildirim verdi. Sen benim ya yani benim ne yaşadığımı nereden bileceksin demesi aslında senin belki durduğun, nefeslendiğin ya da kadının duygusuna girdiğin için doğru müdahale etmeliği bir anı tepsir ediyor. Onu yakaladı. Onun için müdahalelerine devam etmen gerekiyor. O sözü söylemesinden, öncesinden. O sözü, o sözü söyleyememeli sana. Benim, Söyleyememeliden benim kastım haddi olmadığı anlamda değil. Yaptığınız müdahalelerle onu söyleyemez demek istiyorum. Doğru yerinde müdahalelerle onu söylemeye ihtiyaç duymaz. Ya, için böyle Kesinlikle olabilir onu, ama gene bak hissetmekten geliyor terapist hisseder. Terapisten doğrusu hisseder orada. Şu anda bize anlattı. Biz böyle bir yorum yapıyoruz ama terapist o anda danışanın kendisine böyle bir şey olmasının nedenini hissetmiştir aslında. Senin azıkların Çok güzel. Bak yakalamış. Gitmen gereken yer orası aslında. Güzel. Çünkü hani ne zaman acıdığını normal hep Güzel. çalışılması gereken şey ortada. Onu durdurduğun andan itibaren sana sen beni ne anlayacaksın diyecek. Yani diyor ki arkadaş danışanın aslında ilişkin modeli sorunu var. Ben onu çalışmam, çalışmayı kestiğimde yapmadığımda o çalışmayı sen benim halimi ne anlayacaksın dedi diyor. Boş bıraktınız. Tabii ki size saldıracak. Zaten hayata karşı bir şey var. Saldırganlık duygusu içinde. Öyle düşünün. Dolayısıyla bakın hep duygudan bahsediyoruz değil mi? Duygudan bahsediyoruz. Hissetmemek istediğiniz duygunuz var mı? içinizde? ben hiç acıma hissetmek istemem. Çünkü acıyınca kötü oluyorum gibi. Uydurdum Korktuğunuz. Hiç yüzleşmek istemediğiniz duygular. Çaresizlik. Çaresizlik. Terapi de değil mi? Hayatta da. Hayatta da, çok terapist olamayız. Peki, hayatta çaresizlik duygusundan korkuyorsun. Terapide çaresizlik evet. duygusuna girmediğini söyleyebilir misin? Aslında terapi hakkında pek bir şey bilmiyorum. yani Ben alan dışı geldim. Anladım, peki güzel. Bağlılık. <gülüyor> <gülüyor> Bağlılık. Ne tür? Biraz açabilir misin? Peki, danışanın sana iyi anne olmanı istiyor ve böylece sana bağlanacağım diyor. Boşuna gider mi? Peki, senin dirisine bağlanmakla ilgili bir sorun olabilir mi? Evet. Güzel. İşte orada belki de şöyle bir şey olacak. Terapistin duygusu buysa danışanı en küçük bir yakınlaşma isteğinde danışanı terapiyi bırakmasına neden olabilecek, müdahaleler yapabilir. Karşı aktarı duygusu çıkarabilir. Bu da çalışmamız gerekiyor o zaman. Evet. Bence yani kendi <gülüyor> kendisi duygunuz kendi duygunuz esas. Çünkü orada e, çok güzel bir şey söyledi arkadaşım aslında. E, Birçok terapistin kendisinin bir bağlanma sorunu, yani şöyle düşünün, bağlanmadan kastım, e, bir boğulma duygunuz var diyelim ki, 5 saat birisiyle beraber, Zaman geçirdiniz. Boğulma duygununuz var. Bu sizin boğulma duygunuz. Sizin terapide karşınızdaki insanın da patolojik duygusu olabilir. Ne yapacağız? Döngü içinde dönüp duracağız. Evet. Terapi olmuyor ve terapistlerin çok yoran şeylerden bir Terapistin, biraz önce söylediğim gibi terapistin, danışanın terapiyi bırakması için karşı aktarım duyguları verdiği durumdur. Bir şey merak ediyorum ben. Şimdi bence bu kendi duygularımız, iş duygularımız, hani bazı baş etmekte zorlandığımız duygular var. Bunları normalleştirmek için psikolojik bir destek almak gerekiyor aslında. Yani süpervizyon diyelim. Bunun dışında peki bunlarla ilgili nasıl farkındalık olabilir? Yani ne yapabiliriz? Kendimizi nasıl yani geliştirebiliriz demek istemiyorum. Nasıl hani içgörü kazanabiliriz? Şöyle söyleyeyim. Süpervizyon hmm. daha zor daha kolay ve en kolay psikoterapi almak. Yani kişinin Peki. psikoterapi alması. Hı hı. E, psikoterapi aldıktan sonraki süreçte zaten kendindeki büyüdüğü işimin terapisine de otomatik olarak yansır. Terapide çok daha rahat olursun. Terapist olarak. Süpervizyon ya da e, bu psikoterapi eğitimleri ya da buna benzer eğitimleri e, ben psikoterapi eğitimine gelen arkadaşlara da söylüyorum. Şimdi sen onu hatırlattın bana. E, hep söylüyorum arkadaşlar Bakın diyor, psikoterapi eğitimine eğer kendinizde bazı şeyler var da bunlardan kurtulmak için psikoterapi eğitimine geliyorsanız doğru yapıyorsunuz diyor. Kendisinde olan bazı duygu sorunlarının düzeltilebilmesi için psikoterapi eğitimine gitmeyin lütfen daha beter olursunuz. Psikoterapi eğitimine gitmeden önce çözün ya da psikoterapi eğitimine başlayın, psikoterapiye başlayın ve çözün. Kendi duygularınızı çözmediğiniz sürece, terapi eğitimlerinden sonraki süreçte terapi yapmaya başladığınızda zorlanacaksınız. Ee, süpervizyonlar çok yol gösterici gibi olur ama süpervizyonlar terapi üzerine e, çalışılır. E, terapistin bazı yüzleştirmelerini de yapıyoruz süpervizyonlarda. Ama yeterince etkin değil, terapi kadar etkin değil. Tek çözüm psikoterapi değil mi yani Öyle düşündüm tamam. ee, Şimdi tekrar <gülüyor> duyguya döneceğim bıktık diyeceksiniz ama Korkutuyor mu duygu gerçekten? Hissetme. Korkutuyor mu? Danışanınızın e, size hislerinden korkar mısınız duygulardan? Güzel, nasıl bir şey yok? Biraz açarsak. Yani işte birinin önümünden maksadı, çok yakın birinin önümünden veya işte bir terk edilmesinden falan. <gülüyor> Şu an böyle olup kapı kapılıkta hani psikoterapi sürecini yönetememekten korkuyorum. Ee, doğru müdahale edememek mi yoksa onun duygusuna girerek o duyguda kalmaktan mı aslında? Evet. Bahsediyorsun evet. burada. Doğru müdahaleyi yapamamaktan Doğru müdahale yapamayabilirsin. Bir sorusu ne? bir sakınca yok. Ama onun duygusuna girdim ve orada kaldım. Çıkamıyorum kaygın ya da çıkamayacağım kaygın varsa bu başka bir şey. <gülüyor> bu aynı bir doğru müdahaleyi yapmayı da engelleyen bir şey değil mi? Evet. Tabii. Zaten, evet. zaten işte oraya, oraya geliyor. Doğru müdahaleyi yapmak dediğin şey senin hissediyor olman Bakın doğru hissetmek diye bir şey yoktur. Hissettiğiniz şey diyelim ki danışanınızın kendisini çok zavallı hissettiği bir durum var diyelim ki. Siz dediniz ki sana böyle davranıldıkça sen kendini neredeyse çok zavallı ne yapacağını bilmeyen bir çocuk gibi hissetmiş olmalısın dediniz. Hiç de öyle değil dedi. Kaldı <gülüyor> böyle. <gülüyor> o zaman ben yanlış ifade etmiş olabilirim. Tekrar bana duygunu ya da o hissettiğin şeyi anlatabilir misin? Bir olay üzerinden anlatırsam daha kolay anlarım. Demenlerin sakınca var mı? İşte orada değilsen çıkıyorsun buraya. Kendin eğer bir olumsuz duygu batağında değilsen buradan kurtulup devam edebiliyorsun. Yanlış bir müdahalede bulunun. Hiç önemli değil. Yanlış müdahaleden dönebilirsiniz. Sizin dönüşünüz danışanınız tarafından hatta şöyle bir şey de olabilir. Ha yanlış yapabiliyor ya. Rahatlatılıyor. Gerçek ilişki, şey, doğal ilişki şey demiyor muyuz efendim? En önemli kusur, birçok arkadaşın cümlelerinde çıkan şey, bizde kusur yaratan şey, bilirse hep kendimize, duygumuza müdahale etme çabamız. Yani ben şöyle hissediyorum ama, ya bunu söylersem, böyle söylersem olmaz gibi. Bütün aslında düzeni, psikoterapi süreci, bozan şeylerden, en önemli şeylerden bir tanesi olduğuna inanıyorum ben kişisel olarak. Yani bizim için doğru olan ne? Doğru ne? Bir, bir kere oradan bakalım. Yani birisi diyor ki ben hmm. e, terk edildim, ölüme terk edilmiş gibi hissettim diyor. Bir tanesi de ben terk edildim, oh ve dünya varmış diyor. <gülüyor> Size ilgilendiren ne burada? Hissettiğiniz şey ne? uçta davranan, ifade eden kişiler. Zihnindenle. Nasıl Çok güzel. Yani sen tutup da terapist olarak ya terk edeyim diyor olmuyorsun ya. Diyebilir <gülüyor> misiniz? Bu nasıl hareket kötü? <gülüyor> hissettiğiniz bunu söyletmez. Ama bakın, hissettiğiniz size bir acı yaratıyorsa, bir sıkıntı yaratıyorsa, döndüğü yer biliş ve sizi öyle bir yere götürebilir. Bilişi bypass edin demiyorum. Ama hissettiğinizle hareket edin. hissettiğinizle bilişsel müdahaleler yapın. Ben, bir şey ben mesela şey diye derim hani oynuyor ya, derim ki ya adam ne yaşadıysa oynuyor ya derim mesela. Bu peki ne kadar hani normal bir düşünce? İşte dedim ya bak, <gülüyor> bilişe sokuyorsun sen gene. Ya Ya diyorsun var. ki bak sende ayrılmaya dair senin kendinde bir hüzün ya da tert depresyonu şeklinde bir duygu var ki... Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Kaşındı ya. Tamam, tamam. <gülüyor> Biliyordum bunu ne olacağını falan. <gülüyor> Evet. Yani kendi kendi duygunuza e, çıkan duygumuz aslında terapideki işleyişi engelleyen şey. O yüzden diyorum ki duygunuza bakın ama duygunuzda bir sorun varsa o duyguya müdahale ettiğinizde istediğiniz sonucu alamayacaksınız ya da siz kendiniz öncelikle daralacaksınız. Gerçekten müdahale edemedikçe insan e, ciddi biçimde şimdi süpervizyonlarda mesela arkadaşlar öyle müdahaleler yapıyor ki diyorlar ki çok poş, yani tam yerinde. Ama Hissettiğiyle değil. biliyor musunuz? Süpervizyon'a bir önceki hafta bir şeyler konuşmuşuz. Yapmadım. Tan bunu söyledim diyor. Ama duygu değil. <gülüyor> o anda. Geçen haftaki duyguyla bu haftaki olaydaki duygu aynı değil. Duyguya göre de bir hafta önce öğrendiği bir şeyle yeni hafta mülal etti. Dolayısıyla o yüzden doğru nokta danışanınızı hissetmekten geçiyor. Nasıl hissedeceksiniz? Onun için başlangıçtaki o arkadaşımın söylediği şeye dönüyorum tekrar. Seviyor musunuz danışanınızı? Duygu hissetmiyor. <gülüyor> Artık böyle şey diyeceğim. Sevmek şey. zorlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> sevmek zorlamıyorum ben seni. <gülüyor> sevmek. Nasıl bir duygu sevmek? Güzel. <gülüyor> ne güzel. Sö sö Söylenişte bile çok güzel bir evet. e ifadeyle söyledi. Başka? Aslında bir tiyo gibi bir şey söylüyorum ben size. Her türlü terapide, hangi tür terapi olursa olsun, danışanınıza sizin aktardığınız duygu, eğer sevgiye yakın hoşluk içindeyse, size saldıracak kişi de saldırmaz, size kötü davranacak kişi de kötü davranmaz aslında. Güzel. İşte sevgi tanımına geliyoruz. Sevgi ne? Ömer. Ömer. Dolayısıyla. Şimdi olayla sebebini potansiyeli ya da kapasitesine getirdiğim konuyu. Benim de getirmek istediğim yer orasıydı. Sebebini potansiyeli ya da kapasitesi varsa birisinin, bir kişinin bu aslında hayatını kurtarmaz mı her alanda? Güzel. Terebile de kurtarın. Onun için tüy ödedim. Öyle bakın lütfen. Peki iş olarak, psikoterapinin iş olarak ne hissedersiniz psikoterapi bir iş olarak düşündüğünüzde biraz daha hani böyle şey <gülüyor> psikoterapi içinde bütün bulunan insanlardan özellikle arkadaşlarla ne hissediyorsunuz psikoterapi için? Psikoterapi yapmak için, yaptığınız için? İyi ki psikoterapistin bir yanınız elleri. <gülüyor> İşini seviyorum. Evet. Güzel. Bu bile yeter diyorsunuz yani. İyi ki psikoterapi iyi ki diskoterapist olmuşum, iyi ki psikoterapi yapıyor benimle. Psikoterapist. Memnun mu İlk Aha. ilk bir danışanınız geldi. Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Bu duyguyla karşıladığınızda Karşınızdaki beş ayrı terapiste gitmiş bugüne kadar, beş ayrı psikiyatri kliniğine gitmiş bugüne kadar geldi. Ne hisseder sizin o genel duruşunuzla? Genel duruşta bunların hiçbirini söylemesen danışanına sadece ve sadece ben psikoterapistim bana sorununu anlatırsın benim yapabileceğim bir şeyse yaparım bir şey değilse ben başka birine yönlendiririm şeklindeki rahat, huzur, kendimle barış, sevmek hepsini hesaba kat lütfen. Böyle bir durumda danışanın olsa ne hissedersin Nasıl verir? Açık ve dürüst <gülüyor> olmalı. Bunu da gene psikoterapideki bir e, aslında bize anlatılanlardan eskiden beri hocalarımızdan duyduğumuz bir şey vardı. Demin ki hani terapi senin, sen terapi olmaya geldin buraya diye söyleriz, diye söyleriz gibi öğrettiler ya bize. Aslında bu açık olmak mı? Dürüst olmak mı? Bu bir şeyden kaçmak diye konuştuk. Şimdi dolayısıyla Duygu. Karşımızdaki insanda güven yaratabilmenin bir numaralı kaynağı sizin onu istekli bir biçimde dinleyeceğiniz ve anlayacağınız duygusunu vermektir. Diyorum ki bunun yolu sevgiden açılıyor, giriyor. Senin de desteklediğin gibi ondan geliyor. Hiçbir şey yapmasam, o söylediklerini söylemesen de o kişi kalacak zaten. Sen de kalsın onlar. güzel işte bak bu da senden bir şey çıkıyor ya. Yani. Sana bir duygu çıkıyor. Farkında mısın? Evet. Ben bununla baş edemem duygun var. O duygu sana dürüstlük adına seni dinleyeceğim, bunları hocalara soracağım dediğinde ben sana güvenmem ki. O zaman izlemem dediğinde, izlemedim dediğinde ben negatif bir duyguya girmiyorum ki ama senin bir bilmediğin ve senin tarafından bana yetersizlik duygusu üzerine o hani FM kanalının üzerine, radyo dalgasının üzerine ben seninle ilgili bilgileri alıp hocama sorarım dersen eğer ben o kanalın iyi işlediğini düşünmüyorum, hissetmiyorum artık danışan olarak. Onun yerine, onun yerine ben, mesela dedi ki sana e, ya işte ben 3 tane terapiste gittim, 5 tane psikiyatriste gittim ve benim bu sorunlarımla baş edemediler. E, sen bunu bilmiyorsun, biliyor musun bilmiyorum ama bir de seni deneyim diye geldim. Sen bunu demeden... Biraz önceki seninle yaptığımız simülasyonda sen bu duyguyu aldın benden. Bu benim duygum değil, senin duygun terapist olarak. Dolayısıyla ben böyle bir şey söylemedim ki seni değersizleştiren ya da sen bu konuyu biliyor musun, bilmiyor musun demedim ki ben 3 terapiste gittim, 5 psikiyatriye gittim, ben sana geldim dediğimde sen tamam ben sizi dinlerim, bunun karşılığında yapılacak bir şey varsa yaparım diyen senin aktarımın Karşı aktarım danışan olarak bende karşılığı bu da olmadı ben. Duyunu evet. o şekilde aktardığın için diyorum. Ama Do bir seansda tek bir konu konuşulmaz ki. Hayır. Terazi gibi konuşmak, düşünsek e, bilgileri ve bilgisizliğimizi evet artıları bahsetelim. Bilmediğimiz için o artı analizler zaten birisi. Şimdi bilmediklerini danışan olarak kendimi yerine koyuyorum seni senin karşındayım şu anda senin bilmediklerini duymak istemiyorum ki senin bana yardım edebileceğini hissetmek istiyorum ben ya senin bana yardım edeceğini bana destek olacağını hissetmek istiyorum ben senin bilmediklerini hocalarına sorabilecek olma gibi bir ilişkini öğrenmek istemiyorum beni tutacak olan şey senin bana destek vereceğini hissetmek en iyi <gülüyor> cevapladı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> biz bir bazı bir var hani, da da Ama bize esas söylediği şey, şu gibi geliyor. Yani bana yardım et. Güzel. Hep Yeteri, mesela bir şey olabilir şimdi sen söylediklerinden yola çıkarak bir şeyler atılmıyorum. Ee, mesela öyle bir şey olabilir ki, bir benim şekli. içinde diyelim ki yetersizlik duygum var. Üç kişiye gittim, beş kişiye gittim, sonunda sana geldim dediğinde, eğer benim, <gülüyor> benim bir sorunum varsa, görmüyorum, <gülüyor> eğer benim buna benzer bir sorunum varsa, ben bunu karşımdakine aktardığımda ne diyorum biliyor musun bilinç dışında, duygum olarak ne diyorum? ya üç kişiye gitmiş, beş kişiye gelmiş ondan sonra ya bu beni harcanan gelmesin. Kısa yoldan bana gelmesin bir daha. Şeklindeki gibi duyguyu karşı aktarmış oluyorum aslında. O yüzden diyorum ki hiç olmazsa tamam e, hani gerçekten bazı durumlarda kendimizi o konuda bilgimizin yetersizliği ya da eksikliğimiz hissedebiliriz. Bu çok doğrudur. Bunu hissettiğinizde açık açık bu konuda İltisası olan bir arkadaşa yönlendirmeyi Düşünüyorum sizi Gibi bir cevap çok daha etkili olur Ne Peki, düşünüyorum yani. Psikoterapiye en azından inancını kaybetmemiş olur Hiçbir şey olmaz Öyle düşünüyorum Tabi tabi yani. Hatta bir şey söyleyip abartısız söyleyebilirim ee, Özellikle bu bütüncül psikoterapi tarzında çalışıyoruz Gelen danışanların En az %75'i Son şansım diye geliyor emin olun denemediği, gitmediği hiçbir yer yok. Falcı'dan cinci hocaya varana kadar. terapistler ya da çeşitli e, ilaç kullanımlarına varana kadar bizim çalıştığımız kişilik bozuklukları alanı, Türkiye'de hem çok boş hem eğer gelecekte bu alanda çalışmak istiyorsanız bu konuda yoğunlaşın çok iyi. Para kazanacaksınız, vergi, rekorları olabilirsiniz. Önümüzdeki 25 yılda. Türkiye'nin profiline bakarsanız. Başka bir gitmeyin yani. <gülüyor> Çünkü çalışacaksanız önümüzdeki 25 yıl vergi rekortmeni olabilirsiniz. Ümidinizi e, kaybetmeyin. Siz de önce bir duygu varsa bu duygunuzu halledin. Disikoterapi e, şimdi ben hep bunu söylüyorum. Derslerde söylüyorum. E, sıradan işlerden bir tanesidir. Yani bir kişi diyelim ki e, miyim, muhasebecidir. Bir başkası kadın doğum uzmanıdır. Bir başkası öğretmendir. Bunlardan farklı bir meslek değil. Sadece hepsine göre daha fazla belki de duyguya temas etmekteyiz ve bizim kendi duygusal dünyamız diğerlerine göre çok daha fazla önemli. Onu söylemekle söyle sözlerini istiyorum. Çünkü burada <gülüyor> benim şey ferhataya yetişecek eee Sağ olun. <gülüyor> e, hepinize çok teşekkür ederim. Dinlediğiniz için. <gülüyor> Öncelikle bu akşam akşam bizim duygularımızı karmakırışık ve darmadağına ettiniz. Siz <gülüyor> için <Çok> teşekkür ederiz. <gülüyor> Bir daha gelmek için yaptım. <gülüyor> çok <gülüyor> çok <gülüyor> başarılı. Bir de toplama ee, efendim. Mustafa Tücel Hocama gerçekten çok teşekkür ediyorum. Kendisi kırmadığı. Hatta İstanbul'a, Ankara'dan da Ankara'dan İstanbul'a, İstanbul tekrar İstanbul'a İstanbul İstanbul dönüyorsunuz. Çok teşekkür ederim ve kendisine bu günün anlamına bir plaket takdim ediyoruz. <gülüyor> arkadaşlar biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz. E, cumartesi akşam e, psikiyatrist Agah Aydın hocamız bizlerde olacak. Aşkı konuşacağız arkadaşlar. Oh. E, yani Agah hocadan kesinlikle dinleyin. <gülüyor> e, sizleri cumartesi akşam saat 19'da tekrar buraya bekliyoruz. Bu arada yine tekrar düğürü yaptık. İpsal Söyüklere ile arkadaşlarınız geçtikleri şu kapımları bırakırsanız iyi olur. Dindiririz, on koyucu görümü yine bu düğürüyü bize Yavaş yavaş tamam. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Cuma'ndesi açığa görüşmek üzere. <gülüyor> <Teşekkür> <gülüyor> Diğer... ona vermeyeceğiz. sağlık hocam. <gülüyor>